Sinek 8 deyince sen aklıma geliyorsun hep. <gülüyor> e, İrem Çağıl, hoş geldin İrem. Merhaba, hoş bulduk. E, Sinek 8 Yayın Evi'nin daha önce hani e, birkaç tane kitabını konuşmuştuk burada. Ama şimdi iki kitap birden çıkardınız. E, tam da yaz zamanı, hani okuma zamanı, kitap okuma e, sahillere gidip. Ama e, şunu sormak istiyorum. E, Sinek 8 Yayın Evi e, sürdürülebilir yaşam kitapları olarak böyle bir seri hazırladı. Evet. Bu seriden biraz bahsedebilir misin? Yani nasıl çıktı ortaya ve şimdi bu iki kitapla ilgili daha detaylı bilgi? Sinek 8 yayın evini zaten çevre ve doğa bilinciyle ilgili kitapların eksikliğini fark ettiğimiz için kurmuştuk. Dolayısıyla sürdürülebilir yaşam kitapları yayın kendisini bir anlamda oluşturuyor. Literatürün temel kitaplarını çevirerek işe başlamayı doğru bulmuştuk ve ilk önce ekoloji cep rehberini, bir sözlük niteliğindeki, sonra permakültüre girişi, şu sıralar çok fazla kişinin ilgisini çeken permakültürün temel kitabını ve e, Slow Food devrimini e, çıkardık. Evet. Bunlar her biri birbirinden önemli. E, konunun farklı... ...kısımlarını ele alan kitaplar. Bir ansiklopedi değerinde aslında... ...hani içindeki bilgi olarak değil evet. mi? Sadece böyle hi yani hikayeyi takip eden gibi değil de... ...daha çok bilgi veren... Tabii deren... bunlar referans, kitaplar referans aslında. kitapları aslında. Yani kurgu değil, Hı -hı. edebiyat değil. E konunun... ...farklı noktalarını ele alan... ...ve hepsini okuduğunuzda... ...puzzle'ın parçalarını tamamladığınızı hissedeceğiniz... ...kitaplar. Ekoloji ile ilgili... E ...kavramsal bilgi veriyor yani... ...birçok bir temel kavramı açıklayan bir kitap. Organik ne demek? Çözünmek, çözünürlük ne demek? Biyolojik çeşitlilik ne demek gibi... ...sürekli benzer kitaplarda geçen kelimeleri anlatıyor. Bir hı hı. E, sözlük gibi. Permakültür e, araziyle ilgilenen insanların çok işine yarayabilecek bir kitap. Bir araziyi sürdürülebilir bir şekilde nasıl idare edebileceğinizden ve... E, tarımsal yöntemleri nasıl pratik bir şekilde kullanarak hayatınızın birçok alanında çözümler e, nasıl üretebileceğinizden bahsediyor. Slow food devrimi ise işin besinle ilgili kısmı ve özellikle şehirli tüketiciyi, tüketiciye yedikleri besinlerin nereden geldiğini ve e, neyi niye tercih edeceklerini ve bir şeyi e, paketli ve endüstriyel almak yerine e, doğrudan üreticisinden almanın dünyaya ve kendilerine olan faydasını anlatan devrimler. Dünyaca tanınan Slow Food Hareketi'nin liderinin yazdığı, Carlo Petrini'nin yazdığı bir kitap. Hı hı. Ee, bu üç kitaptan sonra e, çıkardığımız, e, geçen haftalarda çıkardığımız iki kitap var. Bir tanesinin adı Ekoköyler, e, Sürdürülebilirliğin Yeni Ufukları alt başlığı. Hı hı. Diğerinin adı da İyilerin Yanında, Çiftçi Haklarına Adanmış Bir Yaşam, onun da alt başlığı. İlk kitap e, adından da anlaşılabileceği gibi ekolojik yerleşkeleri ele alıyor. Dünyanın birçok ülkesinde farklı sebeplerle ekolojik bilince sahip olan insanlar bir araya gelmiş ve bir topluluk oluşturmuşlar ve birlikte bir yaşam alanı tasarlamışlar ve orada yaşamaya başlamışlar. Bu çok enteresan bir konu. Hem bu konuyla doğrudan ilgilenen insanlar için zaten ilginç bir konu ama toplumun geneli için de çok enteresan. Çünkü bu küçük yerleşkeler bir laboratuvar niteliği görüyor. Yani birçok ülkedeki insanlar için yani çok küçük ölçekte oldukları için büyük bir şehirde denenemeyecek olan şeyleri çok daha kolay deneyebileceğiniz birçok teknolojinin daha kolaylıkla denenebileceği birçok toplumsal sosyal davranış biçimlerinin yeniden tasarlanabileceği yeniden denenebileceği böyle küçük laboratuvarlar gibi çalışıyorlar ve insanlığın yerleşkeyle ilgili gidişatının bir nasıl denir ilham veren bir, bir noktasında duruyorlar şu anda. O yüzden çok enteresan bir konu. O zaman böyle hani daha çok yeni, yani alanlara kurulan ekolojik köyler gibi mi? Yoksa şehirde de yapabileceğimiz bazı tekniklerden bahsediyor mu? Bu kitapta Almanya'dan, Hindistan'dan, Brezilya'dan, Danimarka'dan yani dünyanın birçok ülkesinde hali hazırda ee, ...insanların yaşadığı ekoköylerden bahsediyor e, yazar. Ee, yazarın kendisi de Avrupa Ekoköyler e, Gen Europe diye bilinen e, Avrupa Ekoköyler Ağı'nın başkanı. E, ve bu ilk önce ekoköy ne demek? E, ekoköy kurmak ne demek? E, ekoköy olmak için ne gerekir? Gibi şeyleri tartışıyor e, okuyucuyla. Ve daha sonra başarılı olan ekoköylerin niye başarılı olduğunu ve nerelerde ne yaptığını insan bu insanların anlatıyor. Bunlardan bazıları şehirlerin içinde. Baz, evet, mi? Brezilya'daki mesela e, Sao Paulo'nun içinde bir e, yerleşke. E, eko köy olmak için aslında e, yaşayanların ekolojik bir bilince sahip olması ve o yaşadıkları alanda e, ki pratiklerinin de ona göre dönüşmüş olması gerekiyor aslında temelde bu. E, her yerde de olabilecek bir şey bu yüzden. Hı hı. O zaman böyle eko köy denince. Hani sadece daha detay anlamak hı hı. için sonra zaten artık kitabı okumak gerekiyor <gülüyor> daha fazla detay istiyorsanız. Ee, böyle girdisiyle çıktısı hani çöp bırakmayan ondan sonra gereğinden fazla tüketmeyen aşırı enerji harcamayan hatta enerjisini kendi, üreten, kendi evet. enerjisini üretip o kadarını harcayan sistemler yani Hepsinde mi? farklı özellikler var. Hepsinin öne çıktığı farklı güçlü noktaları var. Ama temelde evet böyle bir ekolojik bilince sahip insanların kurduğu ve hayatı Hayatlarının merkezine böyle bir bilinci koymuş insanların birlikte bir araya geldiği topluluklardan bahsediyor. Kimisi mesela Hindistan'daki Oroville, ekoköyü binlerce kişinin yaşadığı bir yerleşke. Kendi enerjisini üretmenin yanı sıra bu enerjiyi ana şebekeye satan ve bundan bir ekonomik değer kazanan bir ekoköy. Kimilerinin kendi para birimleri var. Yani her bir ekoköyün farklı bir özelliği var. Mesela Fintorn, İskoçya'daki hmm, tamam Fintorn ekoköyü birçok insanın daha çok e, tanıdığı e, eğitim konusunda çok e, önde giden bir ekoköy. E, doğal yapılar olabilir, spritüellik olabilir birçok konuda dünyanın her yerine eğitimciler gönderiyor. ve Bu konudaki yıllar boyunca biriktirdikleri deneyimleri başka insanlarla paylaşıyorlar. Böyle bir ekonomik sistem kurmuşlar kendi içlerinde. Dolayısıyla hepsinden teker teker bahsediyor ve sonunda fotoğraflar ve kaynakça var hı hı. Ee, daha fazla bilgi edinmek isteyenler için. Zaten Türkiye'de de ekolojik yerleşimler oluşuyor değil mi evet. yavaş yavaş. Evet. Hani onlar onlar için de bir iyi bir ilham kaynağı oldu. Daha doğrusu öyle yaşam biçimine geçmek isteyen insanlar için. Evet. Yani daha önce Türkiye'de mesela şehirden köye geçen şehirler azdı. Şimdi artık bu kanıksanmış ve hani herkesin bir kafasının bir yerinde yer eden bir şey. Şimdi yavaş yavaş insanlar bireysel e, oluşumları yaptıklarını yapabildiklerini e, görüp Birlikte ne yapabileceklerine bakmaya başladılar. Türkiye'de de böyle girişimler var. Evet. evet. Peki o zaman bir de ikinci kitaba geçelim. Ee, İyilerin yanında çiftçi haklarını adamış bir yaşam alt başlığı. Evet. Ee, bu kitapta aslında kapağına bakanın anlayabileceği gibi bir e, kadından bahsediyor. Bu kadın Vandana Shiva. Vandana Shiva'yı Türk e, okurlar, e, BGS'nin Boğaziçi yayınlarının çıkardığı iki kitaptan belki hatırlayabilirler. İlk önce e, Çalınmış Hasat ve Su Savaşları kitapları Türkçe çevrilmişti daha önce. E, Vandana Shiva aslında sadece bir yazar değil, çok e, tanınan ünlü bir çevre aktivisti hı hı. ve aynı zamanda bir bilim kadını. Hintli bir e, Hindistan'da doğmuş, büyümüş ama daha sonra e, fizik eğitimi almak için yurt dışında yaşamış uzun yıllar. E, kuantum fiziği üzerine çok saygın bir noktaya geldikten sonra bu kariyerini bir kenara bırakıp e, bütün bildiklerini ve bütün e, gücünü e, çevre meselelerine e, ayırmış. Bir kişi aynı zamanda Slow Food'un eş başkanı. Hmm. E, hem e, çiftçi hakları ile ilgili ...tohum hakları ile ilgili, doğanın hakları ile ilgili... ...kadınların doğadaki yeri ile ilgili birçok çalışması var. Bu kitapta onun hayatını anlatıyor kendi ağzından. Hı hı. Ee, ha, kendi hayatı. Kendi var. hayatı, evet. Hı hı. Van La hayatı bu kitap aslında. Otobiyografi yani. Otobiyografi, evet. Hı hı. Ama e, böyle kendisi bir yandan hani kendisi merkezde olacak şekilde değil. E, nasıl anlatayım bunu... Bir yerden başlatıyor işte şurada doğdum, şöyle bir aileye sahiptim, şunları yaptım filan ama hep e, ana merkezde e, çevre meseleleri var. Yani kendi doğduğu yeri anlatırken Himalayaların bir köyünde doğmuş. İşte babası çiftçi annesi öğretmenmiş filan. Orayı anlatırken bile etrafındaki çevreyi, onu şu andaki halini, o zamanki halini, işte insan ilişkilerini, çiftçilerin doğayla olan, bağını anlatarak hep o zamanlara vurgu yapıyor ve her şeyin nasıl adım adım değiştiğini anlatarak e, bir yandan e, büyük sermayelerin, 3. Dünya ülkelerindeki yatırımlarına e, ya da küresel e, şirketlerin tohum patentlemesinin e, işte çok hayatımına bağlı olan insanları nasıl etkilediğine, Hindistan bunun için çok iyi bir örnek çok Hı -hı. fazla çiftçi var e, ya da e, yani bizim uzaktan bir haber olarak duyduğumuz şeylerin gerçekten insanları nasıl etkilediğini, neleri değiştirdiğini anlatıp sonra kendisinin yaptığı şeylerden, işte kurduğu vakıflardan, örgütlediği insanlardan, işte yazdığı makalelerden bahsederek bir hayat hikayesi anlatıyor aslında. Çok ilham verici aslında. Seni <gülüyor> dinlerken bile çok etkilendim. Evet, o zaman daha detaylar için İlerin yanında Sinek 8 yayın evinden şu anda raflarda. Değil evet mi? şöyle bir gelişme oldu Ondan da bahsetmek isterim Bir istersen bir müzik arası tamam, verelim peki. kısaca Sonra Sinek 8 Yayın Evi ile ilgili ben daha fazla Bilgi isteyeceğim senden Bir de bu kitapları yeniden hatırlatırı Son çıkan kitaplarınızı Müzik tamam, Müzik down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow, la la la la la, la la la la lee, a little bird who looked down. defense just for a kiss or two and with a little pen not held in her hand while well she plugged him through and through and the wind did roll and the wind did moan Hasata Ekolojik Yaşam Programı devam ediyor. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Yanımda da Sinek 8 Yayın Evi'nin kurucusu İrem Çağıl var. Ee, de, bir, önceki bölümde şunu konuşmuştuk. Eko Köyler ve İyilerin Yanında adlı kitapların e, yayınlandığından bahsettin. Ve içeriğinden bahsettin. Nerede bulabiliriz peki bunları? Raflarda dedik en son. E, son aylara kadar Sinek 8'in kitapları e, sadece bir şekilde... Bağlantımız olan kitapçılarda bulunabiliyordu. Bunların da sayısı oldukça azdı. Ama son bir gelişme e, Punto dağıtım ağına e, girdik. Sinek 8 yayın olarak. Daha doğrusu Punto dağıtım bizi desteklemeye karar verdi. Ve çok küçük bir yayınevi olmamıza rağmen e, kendi bünyelerine dahil ettiler bizi. Hmm. Bu da şu demek e, bizim kitaplarımız daha önce hiç ulaşamadığımız yerlerde de ulaşıla, ulaşabilir olacak demek. Daha önce yaklaşık 10 ...noktada vardık bütün Türkiye'de. Şimdi 400'e yakın noktada kitaplar bulunabiliyor. Buna e, Diyanarlar, Remzi, e, Inklap, e, Kabalcı gibi... hani ...İstanbul'un en çok bilinen kitapçılarından... ...Samsun'daki, Malatya'daki, Diyarbakır'daki kitapçılar dahil. Dolayısıyla... Çok tebrikler, çok güzel bir habermiş bu. <gülüyor> evet. E... Yani daha önce 10 kitap olmasına da şaşırdım şimdi... ...ama bu da çok güzel yani. hani Daha önce... E, elle dağıtıyordunuz galiba. Evet, değil mi? Biz e, kü küçük bir ekip e, olarak, e, arkadaş grubu olarak böyle imece usulü birleşip e, herkes ne kadar taşıyabilirse, kim nereye kargolayabilirse bu şekilde kitapları e, ulaştırıyorduk e, anlaşmamız olan kitap evlerine. Çok da zor bir e, işti bu. E, ama artık evet. e, bizden çıktı ve ayrı profesyonel bir ekip bunu ele aldı ve kitaplar matbaadan çıktıktan sonra dağıtım deposuna gidiyor ve oradan da bütün Türkiye'ye dağılıyor. Bu çok harika bir gelişme. Peki bu Sürdürülebilir Yaşam Kitapları serisi 5. 4-5 4-5'i de bastı. 6. bir kitap var mı? 6. kitap şehirleri çok ilgilendiren bir kitap. Çünkü ismi Şehir Yaşamı için Sürdürülebilirlik Rehberi. Birçok kitapta bahsi geçen ve çoğunlukla daha kırsal alanda ya da daha daha ile çevrelenmiş yaşamlarda diyeyim, kullanılabilecek olan pratiklerin şehirde nasıl yapılabileceğinden bahsediyor. Mesela sizin bir terasta bir daireniz var. Nasıl su hasatı yapabilirsiniz? Yani nasıl su biriktirebilirsiniz? Burada nasıl atıyorum akvaptik bitkiler yetiştirebilirsiniz? Nasıl bahçeniz yoksa küçük alanlarda kompost yapabilirsiniz? Yani bütün bu... Bilgiyi şehirler için yeniden üreten iki yazar yazmış bu kitabı. Sıra da bu kitap var hı hı. ve bu kitabın yazarları özellikle yurt dışında ve doğal afetlerden sonra şehirleri yeniden kurmak gerektiğinde bu tip bilgilere çok ihtiyaç olduğunu fark etmişler ve bun böyle çalışmalar yapmışlar ve sonra hepsini bir araya getirmişler. O yüzden güzel bir kitap. Ne zaman geliyor? Eylül'den itibaren yeni kitaplar gelecek. Yeni kitaplar evet. diyorsun <gülüyor> demek ki. Daha var. Evet. Daha var. Ama e, peki o zaman e, Sinek 8 hani, sürdürülebilir yaşam üzerine kurulu bir yayın evi diyebilir miyiz? Evet. Bu e, bu konularla ilgili kitapları basmayı hedefleyen her zaman ve bu konuların yaygınlaşması için çalışan bir nevi e, bu konuda çalışan vakıflar var, dernekler var, da derneği gibi. Hı hı. E, biz de yine aynı e, gönül ...hissiyle hareket eden ama bunun yayıncılık versiyonu yapmaya çalışan bir küçük ekibiz aslında. Bu arada şeyi hatırladım da geçen konuşmamızda bu kağıdın da hani özel bir kağıt olduğunu evet, falan evet. konuşmuştuk. Onu bir daha tekrarlayabilir misin? Çünkü e, sürdürülebilir yaşam için e, kitaplar da sürdürülebilir şekilde <gülüyor> basılıyor. Evet e, şimdi bu kadar teknolojinin yoğun olduğu bir çağda yaşarken kitap basmak çok riskli bir şey evet. ama... E, Kitap da sonuçta bir nesne ve bir hayatımızda bir yerimizde yer kaplıyor. Ben kitapların hissinin olmasını çok önemsiyorum. O yüzden de yapıldığı malzemeyi çok önemsiyorum. Bizim kullandığımız kağıt ve karton yani iç sayfalarda kullandığımız kağıt... ...sürülebilir bir orman kaynağından gelen sertifikalı bir kağıt. İçinde çok az asit var. Ve dokunduğunuzda zaten böyle... Evet, satensi bir, pamuksu bir Tutmak hissi var. Istiyor, <gülüyor> Kartonda da yine benzer bir şey var. O da geri dönüşüm malzemelerden, kağıtlardan üretilen yine sertifikalı bir karton. Ve onda da yine birçok kitapta kitap yıpranmasın ya da daha böyle parlak ve güzel dursun diye bir plastik bir katman uygulanır matbaa aşamasında. Ben biz öyle bir şey yapmadığımız için yine kağıdı hissedebiliyorsunuz kitapları Hı -hı. elinize aldığınızda. Ve de çok dayanıklı. Yani evet, hani bu evet. kadar sürdürülebilir materyalden yapılıp dökülmüyor elinizde. Çünkü çok güzel. bir de öyle bir özelliği de var aslında. İçinde iplik dikiş var. Hı -hı. Yani çok az tutkal kullanılıyor sayfalar ve karton birbirine birleşmesi için. Hı -hı. O da o yüzden de yıpransa da hani parçalanmıyor kitap. Peki İrem sana birazcık daha Kalp kalbe bir soru sormak Hı -hı. istiyorum. Bu tip yayınlara ilgi nasıl şu anda Türkiye'de ya da İstanbul'da? Ee, görebildiğim yani kendi işim üzerinden ancak bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Giderek artıyor. Yani Hı -hı. biz permakültürü, permakültüre girişi e, çevirmeye karar verdiğimizde, bu kitabın telifini alıp çevirisine başladığımızda daha permakültürün ile ilgili herhangi bir e, hiçbir yerde hiçbir geçen hiçbir kelime yoktu. Yani hiçbir gazetede daha permakültür... Geçmemişti. Hiç kimseden permakültürle ilgilendiğini söylemiyordu hiçbir yerde. Ama şu anda e, çok ünlü bir yazar mesela Penguin'de e, çizen Cem Dinlenmiş Akdeniz Permakültür Buluşması'nın posterini yapıyor. Ya da çok farklı insanlar bu kursu öğrenip birbirlerine anlatıyorlar. İşte şehirde e, mesela İstanbul'da, Büyükada'da ya da Burgaz'da uygulamalar yapılıyor. Çok hızlı bir şekilde yayıldığını görüyorum. Bu Hı -hı. bilginin. Çünkü e, böyle... E, Hava cıva bir şey değil yani insanların ihtiyaç duyduğu için çoğalttığı bir bilgi o yüzden bu kitapların da bu kitapların içeriğinin de giderek daha fazla kişiye ulaşacağını düşünüyorum hı hı. Ee, eğer yollar açık olursa. Hı hı. Tamam. E, o zaman e, ben çok kısa anonslarımı yapayım. Hı -hı. Sonra vaktimiz kalınca sana bir Tabii. sorum daha olacak. E, biliyorsun Çamtepe e, Yaşam Hı -hı. Merkezi. E, sen de gittin galiba evet. oraya değil mi? Çok güzel bir yer Kaz Dağları'nda. Orada 23-29 Haziran arasında e, yaşam atölyesi yapılacak. Hı -hı. Buna sen katılmış mıydın hiç? Yaşam atölyesine katılmamıştım ama Çamtepe'nin daha e, yapım aşamasındayken Bayağı gitmişliğim evet, taşları var. Taşları üst üste konarken. Ee, şimdi ona gitmek isterseniz 23-29 Haziran arasında gerçekleşiyor. Ee, Çamtepe.org'dan kayıt ya da daha detay öğrenebilirsiniz ama ben kısacık bahsedeceğim. E, bu doğanın insan e, insanın doğayla olan ilişkisini biraz sorgulayan bir atölye. E, i̇şleyişini, e, mekanizmasını, evrenin düzenini ve yeryüzü olan yeryüzü ile olan ilişkimizi mercek altına alıyor. Çok usta isimler var. Hani tek bir hoca değil, birkaç hoca birden olacak. Ahmet Yazman, Güneşin Aydemir Buğday Derneği'nden, Günnur Başar, e, homeopat hı hı. E, aynı zamanda. tabi bunların hepsi doğal yaşam uzmanları oluyor. Mustafa Bakır Permakültür'den hı hı. ismini bilirsiniz. Özcan Yüksek, Atlas, Atlas dergisinin e, editörü. E, Selen Akuy, e, Sinan Canan ve Tugay Başar hı hı. E, hep birlikte ders veriyor olacaklar. Söyleşiler olacak. Doğada etkinlikler olacak ve doğrudan deneyim kursları yapılacak. Yani hani oturup dinle dinle dinle değil de daha e, içine girebileceğiniz e, aktiviteler olacağı duyurmak istiyorum. Buradan çok ilgi çekici bir e, etkinlik. Aynı zamanda da 11-17 Ağustos'ta belki sen de ilgilenirsin yani hani aslında hı hı. bildiğin şeyler ama e, Bilgi Üniversitesi ile birlikte Buğday Derneği ortak bir yaz okulu düzenliyor. E, Ekolojik sosyal girişimcilik başlığı adı altında. E, buna da hani Bilgi Üniversitesi'nden veya e, Buğday Derneği'nin web sitesinden detaylarına bakabilirsiniz. E, gençlere yönelik ama hani İlgilenen herkes Hı, bir baksın güzelmiş. en azından bir baksın. Ee, evet çok az vaktimiz kalmış İrem. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, kitaplarla ilgili yaptığımız şeyleri ya da e, bir atölyemiz var. Aynı zamanda Heh. ofisimizin içinde. E, bir takım workshoplar, atölye çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla ilgili e, görselleri, fotoğrafları, maceralarımızı web sitesinden her zaman takip edebilir okuyucularımız. Onun duyurusunu belki yapabilirim. Tamam nedir? Sinek8.com Adres adresi. O zaman gelip sizlerle tanışabilirler mi tabii, ya da birlikte etkinliklere? Tabii tabii şu andan buradayım ama Kadıköy'deki atölyemizde bir sürü insan birlikte kağıt keserek stop motion atölyesinin işlerini yapıyorlar. Ben zaten senin bu el <gülüyor> işlerine bayılırım. Böyle kağıtlarla çok güzel resimlerini gördüm. İşte zarflar yapıyorsun <gülüyor> bir paket. Böyle hep keşke yapabilir miyim acaba diyorum. Makası bir alırım elime korkunç bir şey çıkıyor. Bunları anlatıyor musun? Öğretiyor musun? Evet, evet. Tamam. O zaman ben geliyorum kesin tamam. en azından sinek8.com'dan da detayları detaylara bakabilirsiniz. Ee, kısacık bir hatırlatma. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikd de. Pazar günü de Kartal'da ekolojik pazarlar yine her zamanki gibi sizleri bekliyor olacak. Belki bizler de orada oluruz değil mi Tabii. İrem? Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. İyi günler. İyi günler. <gülüyor> Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.